Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hz. Muhammed'in doğumu ve dünyada dengelerin değişmesi. Allah Teala önce Peygamberimizin nurunu yarattı. Bütün alem onurdan var oldu sonrada. Peygamberimizin nuru Adem babamızın da alnına verildi. Adem babamızdan Habbi anamıza derken böyle oğuldan oğula gele gele Hazreti Abdullah'a geldi. Hazreti Abdullah evlenince alnındaki Nur Hazreti Amile hatına geldi. Peygamber'in doğumuyla birlikte Nur gerçek sahibini buldu. Peygamberimizin doğumu tarih olarak ne zaman meydana geldi? İslami aylardan ay Rebül Evvel. iki tane Rebi var, Arapçada vardır. Rebül Evvel, Rebül Ahır diye. Rebül Evvel İslam'da üçüncü aydır. Birinci ay Muharrem. Safer Üçüncüsü de Rebilever ayıdır Bu ayında 11'ini 12'ye bağlayan gece Sabaha karşı gün olmadan önce Peygamber Dünya'ya teşhir buyurdu O gün günlerden Paratesli idi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Nuru önce yaratıldı, ruhu önce yaratıldı, bedeni peygamber olarak dünyaya en son gönderildi. Tabi hikmet verin inşallah açıklamaya çalışacağım. Bazılar şöyle bir soru yönetmişler bazıları da. Acaba neden Ramazan ayında değil? Neden Cuma günü değil? deden kadergiresi değildi. Peygamberin doğumu. Bizim açımızdan Ramazan'a doğmak, cuma günü doğmak tabirinden açımızdan daha güzel. Ama Allah Resulü Aleyhisselam'zatlerinin ki Hatim-i Enbiya'dır. Onun Ramaz diyek Ramazana Peygamber Aleyhisselam'zatlerinin. Çünkü Ramazan olsun Cuma günü olsun, Kadir Güzesi olsun, onların Peygamber'in nuruna ihtiyaçları varlardı. Bunun için Rabb'i öyle dilemiştir. İşte bu ay reb ayı e Peygamberimizin hem doğumu, hem icreti, hem de ölüme hep vayda olmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Doğduğu gece olarak günümüze kadar yani 1400 küsur yıldan beri bütün İslam aleminde, her dünya her tarafında bu gece, bu gece kutandır. Tabi İslam uygun bir şekilde Kuran-ı Kerim okundur, Sarbaşşehir okundur, ilahi Siyemindir, Müslüman bir araya gelirler. Suhafet yaparlar, her şey yaparlar. Bunun aşağı yukarı 300 yıl önce kısa bulunan bir Müslüman şöyle yaparmış. Her gece her yıl her yıl derin doğduğu gece evinde bir ziyaret verilmiş. Evinde konu kurulmuş ilahi sürmüş evinde. Bir genç çift Yahudi yine evlenmişler. Bununla Yahudiler de bu Müslüman'ın yanından bir kiralamışlar. Bakıyor bu Yahudiler, erkek ve hanımı genç Yahudiler yine evlenmişler. Bakıyorlar komşularında bir telaş var, hazırlık var, gelen giden var. Merak ediyorlar. Acaba ne oluyor bu derken? Böyle durumu. Demek ki diyorlar o komşumuzun Peygamber dolu bir gece. Öyle yapıyor. Mısır iklimi sıcak olduğu için e, pencere açmışlar bunlar. Camları açmışlar. Bakalım bunlar ne yapıyor acaba diye bunları dinlemeye başlamışlar. Önce tabi yemek gelmiş. Sohudolosu yapılmış. Namaz kılınmış. Ve yastığından sonra da hafızlar Kuran-ı Kerim okuyorlar. Aşı işini okuyorlar. Millet bir aşı geliyor. Rezbeye geliyor. İlahi söylüyorlar. Beraberce topluca savaşları söylüyorlar bunlar. Dua ediyorlar. Ayrılıyorlar gidiyorlar. Bu cemaat. Bu iki Yadi genç yine evli çok duygulanmışlar bunlar bunlar. okunan Kore-i Kerim'den getirilen sanal şerefleri çok duygulanmışlar tabi yatıyorlar gece yarısından sonra önce hanım genç hanım rüyasında bakıyor komşunun evinde muazzam bir aydınlık var yani nurlanmış evi. Onu o aygın diye algılıyor. Merak ediyor rüyasında. Gidiyor. Bakıyor. Birisini bekliyorlar. Ev sahibi yandakiler. gelecek olan misafirlerini bekliyorlar. Onlara soruyor. Kim bekliyorsunuz? Kim gelecek buraya? Diyorlar ki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Ebu Bekir, Hazreti Ömer ona girecektir. Bu genç Yahudi gelinden merak ediyor. Acaba nasıl bir insan bakalım bu az zaman peygambere, Müslümanlara peygambere kenara çekilmiş uzaktan şey kendini gizliyor. Yani ben Yahudiyim. Onlar beni hoş görmezler diye kendine bir aşağı görerek kenara çekilip o da izliyor. Bakıyor bir nur bir izat geliyor ki o kadar durulduğu, sempatik, güler yüzlü, sevimli her açıdan insanüstü melek gibi bir zat geliyor. Sağda biri, sonda biri geliyor eve giriyorlar. arakadan kadaran ziyaretçi eve geliyorlar. Bu da işe girmek istiyor, kapıda geliyor ama ben yahudiyim. Bunlar iş almaz da beni diye. Başını eğmiş, ağlıyormuş arada. Biri görüyor bunu. Kızım ne ağlıyorsun amca? Bak buraya Müslümanların peygambere geldi. Onu karşıtan gördüm. Onu gönlüm çok sevdiyim. Öyle bir nurlu ki, o kadar sevimli ki, o kadar onu sevdim. Acaba içeri girsem beni kabul eder mi? Tabi diyor ne yetmesin ki diyor. O bütün insana gelen peygamberdir o. Herkesi kabul eder İşire giriyor. Peygamberi görünce, yüzüye gelince aşkı, cezbesi, ruhsal feyizleri daha artıyor. Allah'ın başlıyor rüyasında şöyle diyor. Ya Muhammed Allah'ın selam. Ne olur beni de dinle kabul et. İsmail olmak istiyorum. Beni kabul eder misin? Yalvarıyor. Peygamber buyuruyor ki ana, ben bütün insanlara peygamada gönderildim. Ben kimse ayırmam böyle şey. Tabi ederim seni diyor. Peki ne yapayım? Nasıl üstüm şey olayım? Soruyor. Peygamber buyuruyor Arsama Hazretleri. Haba haba -hab söyleyin bakalım diyor. O hanıma. Ve biz onu söyleyelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşedü enne Muhammed'in abdühü ve resulühü. Bunu peygamberimiz söylüyor. Ebu Bekir söylüyor. Az Ömer söylüyor. Orada bundan söylüyorlar. Yahudi bu hanım da bunu söylüyor. Tabi Müslüme oluyor orada. Oluyor. Fakat öyle bir tat alıyor ki bundan ruhsal tat heis alıyor ki bir cezbe geliyor. Yani ruhsal bir aşka cezbeye geliyor. Artık ağlayıp yanıyor işe. Ağlama başlıyor. Ağlarken uyanıyor. Uyanıyor ama uykunun tabi rüyanın etkisinde. Olmaz tabi? Bir veygamızı görmüş. Müslüman olmuş. Onun, rüyanın etkisinde kendisi. Ağlarken aklına geliyor. Ben diyor elhamdülillah Müslüman oldum ama Kocam yavdu şu anda. Acaba evlilikimiz ne olacak hayatımız, evlilik hayatımız? Ben acaba haram mıyım? O bana acaba harammış şu anda diye. Bundan çekiniyor. Kolasının yatağından kenarları çekirkenisiyle kendisine. Senin değmesin diye. O arada koras uyanıyor. Kolas bana dönüyor. Neydi kenara kaçtın? Doğru gerçekten söylüyor. Durum böyle böyle diye. Ben az önce rüyal peygam peygamberimizi gördüm, iman ettim, müslim oldum, kırmaç hedi getirdim, şu an düşünüyorum diye. Acaba nikahımız dol dertten diye ki o zaman kolası evet diye ben de müslim olayım o zaman diye koyarsa. Ben de etkiledim diyor, ki diyor, okunan Kuranda etkilendim. Ben de güzel rüyalar gördüm bu gece diyor. Ben de güzel rüyalar gördüm diyor. Ben de olayım diyor. Kalkalara bunlar şimdi. Tabi sen bir şey bilmiyor oldular. İman kadın. Herkes de bunu kabulleniyor. Sabah zor bekliyorlar. Hele bir sabah olsun da mültüye gidelim de müslah olalım diye. sab oluyor. Gidiyor mültüye gidiyorlar. Durumu anlatıyorlar. Şimdi Müftü diyor ki bunlara o geline özellikle sen diye benden üstünsün diyor şey Müftü o geline. Neden efendim hayrola? Sen diyor peygamberimiz rüyada olsun görmüşün diyor. Ben göremedim bak diyor böyle. Sen diyor Peygamberimizin önünde iman etmişsin. Sıma beni daha üstün diyor böyle. Ama diyor gene bir haber diyor kermişle getirelim diyor bunu taze böyle diyor müslüm oluyorlar işte demek ki bir kimse peygamberimizin doğduğu gece sevinse bunu müslümanlara tebrik etse hatta hediye verirse mesela günümüzde telefon var elhamdülillah oturduğun kişi herkes bir çevresine yakınlarına açmanın telefonu işte kardeşim, arkadaşım, işte annem babam mübarek olsun bu gecenizi ederekten. Yaptım mesaj çekerek, sana bazı yakınlarına bir ufak hediye alarak, eee çoğusun bile insan Allah da bunlar razı oluyor. Peygamberimiz de bunu seviyor, seviyor. Ve bu geceyi biraz daha canlandırmamız da gerekiyor bu gece. Yani biraz sürü geçiyor. Peki bu Peygamberimiz'in doğum gecesi mesela miladi takvime göre ya da başka bir takvime göre bunun zamanı değiştirilebilir mi? Peygamber zamanında da yeryüzünde değişik takvimler vardı. Farklı takvimler vardı o zaman Romalılar var, Bizans vardı, İran'ın Salsani Devleti vardı, Yahudiler de vardı, Çin'de vardı, da vardı o dönemde. Mesela Hristiyanların takvimi nedir? Onların takvim başı Hz İsa'nın doğumunu almışlar bunlar bir Ocak devletten. O dönemdeki İran'da Salsani Devleti vardı. Ateş bunlar. Onlar da Cemşid denen krallarının tahta çıktığı günü almışlar. 21 Mart. Onun takım başı hatta o günün adı şudur. Nevruz dediler. Nevruz. Nev yeni anlamına gelir. Rus farsça gün demektir. Ruzi Şeb. Şeb gece gündüzdür. Niyade ki günümüzde de bu Nevruz kutlamaları yapıyor Türkiye'de de. Yani ne yazık ne esef. Yani çok acı bir gerçek böyle bu. Yani Nevruz Türkler'in bayramı değil. İran'da bulunan eski İranlılar yani. İshamilic İranlılar onlar mecusi. Mecusi demektir ateşi tapana demektir. Ateş perişler bunlar. Şimdi mesela Kadir Gecesi, biraz gecesi, biraz gecesi, bunların değiştirebilir mi? Değiştiremezler. Bunları İslamda bunlar Mübarek Gecelerdir, bunlar ibadet geceleridir. Demek ki Kadir Gecesi, mesela Miladı takvim'e göre, şuna buna göre? değiştiremediği gibi verat da değiştiremediği gibi özellikle Peygamber doğum de değiştirilemez. Mesela Türkiye'mizde şu son yıllarda bir şey çıkarttılar 20 Nisan'ı tamam Rebbiyev'in 12.si o gün için 20 Nisan'a denk gelebilir milat takvim olarak gelebilir, denk gelebilir. ama mesela Bugün bir Müslüman teklif verse. Hadi doğumunu İslam'ın takmere değiştirmek ise ne olur? Hristiyanına gülerler. Karşı gelirler. Bu bir hakaret eder bunlara melece. Yani ne yazık ki Türkiye de bu son yıllarda böyle bir fenaka çıktı bu. 13 11 12 bağlayan Rebul Evre gelişibrasyonun geçiyor. Ne yapıyorlar? 20 Nisan'da bu doğum haftası diye böyle bir Hristiyan takmine göre böyle. Yani kalorisi değiştiremiyor. Regayip değiştiremiyor. Miraj değiştiremiyor. Bu hiç değiştiremez. Bu. Hiç değiştiremez. İnşallah Müslüman kalorisi uyanık olsunlar. Yani öyle bir şeyi kabul edilmesinler. Peygamber Aleyhisselam adetleri son peygamber olduğu için onun farklı özellikleri var. Hiç kuşkusuz tabi. Önceki peygamberler yalnız bir kavim derler. Topluma yerlerdi. Mesela Nuh kavmi, Semud kavmi, Ad kavmi, Lut kavmi gibi. Eski peygamberler hatta yeryüzünde Aynı dönemde peygamber bulunurdu. Çünkü her kavime, her kabileye, topluma başka peygamber geldiği için. O zaman ki koşullar da ancak onu götürüyordu ama. O gün dünya koşulları. Yetişim yok. Yol yok. Ya ya devele gidilecek. Yani kabile arasında uzun bir mesafeler var farklı misafeler var. O zamanki koşullar onu götürür Allah öyle yapmış da mı yapmış böyle şey. Fakat son peygamberden sonra başta gelmeyecek için Peygamberin görevi insanı kapsayacak, kapsayacak. Ve Allah tarabülüyor bizlere Sebe ayet 28'de Ve ma ersanake İlla kafeten dinlasi Allah bir bakınız. Ya Muhammed sen ancak bütün insanlara bak. Kafeten dinlasiyim biz seni yalnız ancak bütün insanlara peygamber gönderdik. Beşirem ve nezira hem müjdeleyici hem de korkutucu uyarıcı olarak gönderdik bir meleğim biri. İşte peygamberimizin görevi gerçekten çok ağır. Mesela bir komut peygamber diyelim ki bir büyük komutanı. Peygamber Ali'semizdir. Bütün oradaki komutanı yani başkomutan tabi sorumluluğu daha fazladır, görev daha ağırdır peygamberimiz. Bu nedenle peygamberimizin dünyaya gelmesiyle de dünyada pek çok dengeler değişmesi gerekiyordu. Ve değişti. Önce şuna bakalım inşallah. Peygamber'in doğduğu anda neler olduğu o anda ona bakalım inşallah. Yani Peygamber'imizin tabi nasıl doğduğu konuya girmiyoruz onlara. Zaten onu anlayamayız biz onları. Yani Peygamber'imizin o doğum gelişinde yaşanan haller, hatun annemizin ondaki gördüğü gerçekler, bütün gök kapıra açıldı, her taraf nurlara büründü, melekler geldiler, huriler geldiler, her şey oldu. Yani alem değişti, alem değişti. Yer gök sevindi, dağ taş sevindi. Peki bu dağ taşı bunun haberi var mı acaba? Bizden dahi haberi var onlar. Onlar bizden dahi biliyor. Biz onu öyle görüyoruz. Biz onları cansız görüyoruz. Hepsona bir cana bağlı olması Hayatı tabi deniyor buna. Yani dolu hayat deniyor bunlara. Peygamberimizin doğduğu ne oldu? Doğduğu anda o gece. Hatta bile değil de Peygamberimizin tam doğduğu anda Neroli Bakan yerze küre arzda önce tabi Kabe'den başlayalım o dönemde Kabe-i Muazzama'da Beytullah'ta ne yazık ki Mekke'den tapındığı putlar vardı i̇şte bazı hayvan şeklinde bazı insan şeklinde böyle farklı şekillerde tabi kim yapmış bunları Kendi yapmışlar yine babaları yapmış dedeler yapmış kendileri yapmışlar bunları yani taşları kayadan koparıp getirmişler. Bunu keseyi yontmuşlar. Bunu şekil vermişler. Hayallerindeki bir şekil vermişler bunlara. Bunlara Kabe'nin çeşitlerine koymuşlar. 360'ların putu var. Yani her kabile, her kolun, her ailenin bir putu maraşı vardı orada. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri doğduğu anda Kabe'de ne kadar put varsa hepsi devrildi bunlar bir anda. Hatta o anda birkaç tane müşrik bir puta gitmişler tapınmaya. Yani onlara göre bir dertleri varmış, bir istekleri varmış da sanki puta yalırma gitmişler. Bakın şu insan düştüğü şu aşağılık, aşağılık bir insan insan taşır üstün değil mi insan? Üstün tabi. İnsanın kamili olgunluğu, Rus'u olgunu melekten biri üstün. Öyle olduğu halde ne yazık ki insanlar kendi aş aşağı insan kendilerini. Gitmişler puta tapınmaya. Bakıyorlar put yere devrilmişler birdenbire. Zorultuyorlar yine düşüyor, yine düşüyor yerin devrilmaktalar Ve Mekke'de ne kadar varsa hep deliyor bunların. Bir de bunun dışında daha dünyaya taşan farklı olay oluyor böyle. Bunların biri de İran'ın başkenti o zamanlar Medain şehriydi, Medain derlerdi. Medain şehri bugün Tahran'dan İran'ın baş şehri. O İran yani mecusiydi ve Sassaniler de onlar, o kolda onlar da. O günkü İranın baş yeri Medaindi. ...Medain diyecek kenarında, Bağdat yakınlarında başkent O dönemde Bağdat yoktu ama henüz daha. Bağdat sonradan Abbas döneminde kuruldu. Halife Mansur o Bağdatı kurdu. Hatta ilk isim Bahad'ın Selamdı ilk isime. Sonra adını aldı. İran'ın başkenti Medayi'ndi. İran hükümdü o zamanlar adı Kisra derdi. Kisra. O günkü ki Kisra'ları Nuşiravan diye biriydi. Adil kimseymiş alba. Yani mecusudur, putperestdir, dinsizdir. Ama adilmiş kişkendisi Nuşiravan. Tam Peygamber Aleyhisselam azeti dünyaya geldiği anda bu sadekiler uyurlarken sarayda bir deprem oluyor sarayda saray başı sabınmaya ve sarayın da çok büyük bir saray kale gibi bir sarayda üzerinde 14 tane burcu yani kule kulesi devriliyor kuleler sayısı fazlaymış ama 14'ü Korku bir ses çıkararak tabi taştan büyük kuleler devriyorlar. Önce saraya sallanıp depremi sallanıyor onun kule devriyorlar. Alkışları kaçıyorlar. Bakıyorlar. Başka de olmamış. yani tek sarayda deprem olmuş. Ve 14 tane de buş, kule derilmiş yeri bunlar. Tabi korku korkuyorlar şimdi bunda. Başta Kisra, Omak Ziren baş der adamı korkuyor bunlar bundan. Acaba ne oldu? Yani tabu onlara göre acaba bir şeytan mı yaptı gibi bir eva kaplıyor bunlar? Yine aynı anda İranlıların başka bir şehrinde, Sıhhar şehrinde bir mağarada tapınaklar varmış. Orada da ateş yanmış devamlı. Aşağı yukarı bin yıldan beri hiç sörmeye ateş varmış. Devam ateş atılıyor. İçinde bekçisi var. Muhafızları var. oraya tapınmaya gelenler var. Ateş yanıyor. Tabi oraya geliyorlar bunun. Tapınaklarına geliyorlar. İşte ateş önünde dönüyorlar. Nasıl günümüzde dönüyorlar. Biz atlıyorlar Nevruz'da. İşte onların adeti bu. Meclisi ateş periştiyken bu. Onu öyle yaparlarmış. Haşa Kabe taf eder gibi ateşten dönerlermiş. İşte ateş Yalvarlamış, seyredermiş bunlar. Bu ateş de o anda birdenbire sönüyor. Böyle koca kütük atalarmış kendisine içerisine. Muazzam ateş, kor doluyken bir anda sönüyor ve soğuyor. Soğukluyor bir anda. Bakıyor muhafızlar, korkuyorlar. Yani bundan tabir uğursuzluk ve bunu yorumdurlar kendileri. Yine o günkü İranlıların yani Mülisilerin bir göleri vardı. Sema ve Gölü diye. Onlara göre bu göl kutsaldı. Nasıl Yunuslar'ın karşı kutsalsa bugün gün hala onlara göre de bu semave göle kutsal onlara göre de. İşte, bir karınlardı bundan. Yani güya sanki temizlenmiş olurdu günahlarında onlara göre. Bu semave göle de Peygamber doğduğu anda birdenbire kuruyor. Suyu dibine çekiliyor. Gölün dibi de kuruyor. Bir anda kuruyor. Yine Şam yanında Şam yakınlarında büyük deri yatakları varmış. Kurumuş bunlarda. O da taşıyor. Sular taşıyor bunlarda. Da bunun dışında batıda da kiliselerde çok şey oluyor. Bunlarda da oluyor. Fakat o dönemde Bizans yani İstanbul uzak olduğu için Araplara bunlar pek iyi bilinemiyor bunlar. İran'da kadar daha iyi biliniyor bunlar. Bir de İran'ın baş hakimi baş hakimede, o gece, Perihan'ın doğduğu andaki rüyasında, iri yarı, develerin, altına binip, Dizli'ye geçiklerini görüyor rüyasında. Korkuyor bu da, uyanıyor mu da. Şimdi tabi sabah olunca, İran kistası, hükümdarı adamı, Nuri Şerevan, topluyor, güya adamlarını kendilerine göre, bunlara şimdi soruyor, Tabi haber geliyor. Ateş sönmüş diye. E, Savegül'e batmış. semaverleri taşmış diye haber geliyor. Derken bu baş de haber veriyor, haber veriyor. Bir panik oluyor şimdi Medayi'nde. İran baş yerinde. Bir başkentte panik oluyor şimdi. Başta hüdyar adam korkuyor. İlerine korkuyorlar. Halkta bir korku. Panik yürüyorlar şimdi. Acaba ne oluyor acaba? Bir şey, bir şey oluyor diyorlar Bunlar bunu Kisah soruyor. Bu acaba bunun arameti nedir bu? Cevap veremiyorlar. Peki bunu kim bilir? Efendim diyorlar işte Şam tarafında bir kimse var. Adı Mesih O bilirse bunu o bilir. Onu çağırtıyorlar. Kaç gün oraya geliyor. Onu soruyor Nuhşirevan. Düşünüyor. Ben de bilemeyeceğim. Peki bunu kim bilir bu dünyada? Benim dayım var diyor. Satı diyor deyim var diyor ona gideyim o bunu keseyim bilir diyor. Git bakan diyorlar. Bu dayısı Satıha gidiyor. Bu adı Satı denen adam farklı bir tipte insanmış. Yani yüzü insanı benziyormuş, Beden insanı benziyormuş. Yani bunun bedeninde hiç kemik yokmuş. Tek bunun dili hareket edebilir dili. Kulun düzgünmüş. Hiç konuşulmuş ama bunun dışında bedeninde hiç kemik olmadığı için ne elini kıpıltırabilirmiş, ne ayağını ne oturabilirmiş. Devamlı atarımız üstü Ağzına sıvı gıda vererek bakarlarmış. Çok yaşamış bu ama yaşı bilinmiyor. Yüzyıllar yaşamış yaşı bilinmiyor. Böyle farklı olduğu için de bazı sıvı buna bildirilmiş. Abdülmesli geliyor. Bunun yeğeni oluyor. Ayıdurun böyle böyle diyor. Hemen tabi yorumunu yapıyor. Sarayın diyor sarsılma tepe olması diyor. İran devleti sarsılacak diyor. Sarsılacak. 14 tane bu yıkılması diyor. Şu anlama geliyor. 14 tane hükümdar gelip geçecekler. Ondan sonra İran'da çökülecek tamamen. Sağ ve göğünün batmasını, ateşi sönmesi ise, At-ı tarihe karışacağını. Bunu haber veriyor. Ve develerin atabilmesinin de Arabistan'a gelecek olan ordular Dicle'ye geçip, yanlış işgal çekiyor diyor. böyle diyor. Ve o da ölüyor onda. Sonra biz kendisi, o da öyle kendisi de. Şimdi peki bunlar nasıl oldu, bunlar nasıl oldu bu olaylar, bunlar bu gerçekler? Allah tabrîr bize göre koni keriminde Bismillahirrahmanirrahim billah o Allah ki cengalıyı. Erse Bil Huda ve dinil hakkı. Allah Ersel'e gönderdi. Resulü peygamberini dünyaya gönderdi. Huda hidayete önce olması için, yol göstermesi için ve dinil hakkı hak diniyle gönderdi. Ve dinil hakkı hak dini. Yani peygamber sonra hak din ancak İslam'dır ancak İslamdır. Öyle Allah tarafı yürüyor, Allah yürüyor Ve dinin hakkı Hak dinle gönderdi. Burada bir de vardı yani din, Peki, Allah tarafı Hak dinde var böyle. Yani ancak Hak din İslamdır. Peki Allah taricam ne demedir Peygamberi gönderdi böyle, Hak din ile Kerim ile liyudhi hurehu ale dini kullihi bakınız. size liyudhi Allah Muhammed'i zahir kılmak, üstünü kılmak, gayr kılmak için aleddin-i külliyi bütün dinlere karışıyor. Buradaki Huzal-ı e gider, Hak gidebilir burada. Allah'a o Hak Dini, peygambe e getirir, Hak Dini, İslam Dini bütün dinler üzerine egemen kılmak için gönderip peygambeyi e Allah Dini'ye gönderiyor. Şu davaya bakın şimdi benim muhtemem din Önce o günkü Arabistan'ı Mekke'ye düşüneni o günkü Mekke'ye düşüneni böyle. Mekke'de bir çürü dünyaya geliyor. Bebek dünyaya geliyor. Hem babasız, babadan yetim. Anacı ilk defa yavrusunu doğuruyor. Bir gariban böyle. Bir garip bir yerde Gayet basit bir kulübede yani çamur sıvamış, kerpiş almış kulübe dünyaya geliyor. O gün yeryüzünde iki süper güç var. Onlarda egemenlik onlarda. Doğu'ya hakim, Batı'ya Bizans hakim o zaman. Roma derinde hakim. Böyle. Zaman geliyor bunlar diye paraşamıyorlar böyle. Hatta Anadolu, Suriye bu aralarda bazen de Kudüs, yer bile değişiyor. Bazı İran, bazen bazıları hakim geliyor bunlara. Yani o gün dünyada iki süper güç var. Dünya egimin onlarda. Doğu İran'ın emrinin tahtında. Yani Çin'e kadar, İmrisen'e kadar bütün Türk boyları halkanlar onlar İran egemini altında. Batı ise Bizans hükümleri var. Bizans var. Ki o gün Bizans Anadolu'nun tamamı Azerbaycan, Ermenistan, Kuzey Afrika, Mısır, Suriye, Filistin hepsi bunlar bilansa bağlı bunlar. Bir de Batı Roma vardı ki Roma Katolik Roma vardı ki orası da o günlerde dünyanın geri küçüğü gelmiş artık. Papaların muazzam baskısı papalım, ta hükümü böyle. İsmet kral derebeyler çıkmasıyla Batı Avrupa'da halk Hristiyan da ama yani dinlen bezen bir insana da bunlar, biz insanlara da bunlardı. Da. Ama Doğu Roma ile İran diye egemedi bunlar. O günün kuşlarını da Arap Yarımadası dünyanın tek edilen bir bölgesiydi. Ne İran ne Roma Arapça gelmemişler. Filistin'e gelmişler, Kudüs'ü almışlar, Ürdün, Suriye, Halep, Irak, bırak alıyorlar bunları. Ama aşağı inmiyorlar. Güney'e daha aşağı inmiyorlar. Çöl çünkü böyle. Orulların masrafını kurtaramaz ki. Bir şey yok orada bir şey. Böyle. O zaman tabii petrol yokuz orada. Gelmiyor taburlara bunlar. O büyük gün Mekke halkı da yara vahşi insanlar, Eriksiyon diri diri gömenler, Kesebilen kanlı içenler, hayvan leşini yiyenler, böyle. şarap, huş, kumar, alaksızlık, insan çalıp kaçırıp köyde buna sakmak pazarlarda. Böyle birbirlerine da güven kalmamış. Çok kimsenin babası belirsiz, kadınlar yarışıla huş yapıyorlar kadınlar. Böyle bir ortamda okuma yazılmak yok, bedeniyet yok, görgü yok bunlarda. Orada bir çocuğun bakır Mevlam buyuruyor Allah Peygamberi'ni dünyaya gönderiyor. Hidayet öncü olarak ve Hakkı'na gönderiyor. Ne olacak peki sonuçta? Bütün dünya üzerine egemen olacak. Yani İran'a üzerine, Roma üzerine egemen olacak. Bu hayallere sığmaz bir olay. 10 gün işim ben. Ama ocak mı? tabi öyle. Hatta Mevlam buyuruyor velev keriyen müşrikün. Müşrikler istemese de kısansa da ocak mı? görüyor. Peki sonra ne oldu? Şimdi bakalım duruma. Peygamber Neşe Mazetler'e tabi dünya yetim olarak geldi. Mazetler sabahı gün doğmadan diye geldi. Son neye verildi? Geldi. 6 yaşında anacını da kaybetti. Babadan yetim, yetim oldu. Dedesi 2 sene sonra vefat etti. O da kaldı. Amca yengi elinde kaldı. Boynu bükük, gariba. Okuma bilmez, bir şey bilmez. Amca uzun bakardı. O gün anda erkek çocukları, kızlar hemen elinledi böyle, erkeği elinledi onlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri geldi gelin demişti tabi fakir kendisi de. Tabi sonra evlendi Hatçalmızı evlendi kendisi. 40 yaşında peygamberlik verildi nuru dağında kendisine. 3 yıl sonra da artık tebliğe başlamadı kendisine, başlık tebliğlerden üşülen ki muhatabı kim yani peygamberin çektiği şiriye bakın oyun koşullarında muhatabı kim Mekke müşrikleri yarı vahşi insanlar Kendi öz kızına da diridir toprak gömen insan ne yapmaz ki bir peygamber karşı onu sever mi onu sever mi onu alkolük de alkol bağımlıları aşırı alkol bağımlıları her iç şey olur. Kumar, alaksızlığı, huş pislik yıkar ama biniyor Allah, traketçisi de biniyor. Böyle. O kadar pis insanlar, bir de putperestler böyle. Yani Putlarına tam putlara bağlanmışlar. Her olayı putana biliyorlar. Her olayı putana biliyorlar. Putlarına aşlı da bağlanmışlar. Pegemadesimiz etleri onlara peygamber gönderildi. Oradan başlayacak. Oradan başlayacak. Allah öyle diliyor kardeşi. Neden? Çünkü Kabeş orası böyle. İslam'ın kalbi orası olacak. Önce kalbin fethedilmesi gerekiyor. Oradan başladı. Tabi çetin mi direniş, inat böyle, İslam düşmanlığı, baskı, zulüm, belki egemen olan güçler bu şahı altında Hazretleri tabi boyuna döküyor, hakartı uğruyor, taşlanıyor, laf atılıyor. Her şey yapılıyor. Ama ne yapacak? Kaltanacak onlara. Kaltacak onlara. Sonra elhamdülillah Medine'ye göçe Allah izin verdi elhamdülillah. Peygamber'in önce hesabına gönderdi. Kendisi Medine'ye gitti. Medine'ye gidince o basit kalktı elhamdülillah Medine'de. Medine'de Medine'ye kadar Müslümanlar bir cemaat ediler, Mekke'de. Hem de gizli bir cemaat. Yeraltı cemaati gibi böyle Kur'an'ı okuyamıyorlar, sesli. Namaz cemaate kalamıyorlar. Meşrikleri işleri yok. Bir araya gelemiyorlar. Cemaattan mideneye gelince elhamdülillah İslam devletine dönüştü. Kendiliğinden ama. Yani İslam meşrinden dönüştü çünkü. İslam uygulanıyor. Ama peygambenizin görevi yalnız Mekke halkı değil ki. Peygamberimiz tek bir kavme, kabile gönderilmedi ki, son peygamber. Bütün insanlara gönderildi. Ne yapması gerekiyor? İslam devletinin Medine'ye kapanıp kalmaması gerekiyor. Bir taşması gerekiyor. Toplat için değil, para için değil, kanal için değil, ama İslam'ın tebliğ gerekiyor. Eğer peygamber'imiz dileseydi, mesela haşa, ve bir nefsine düşkün olsa rahatını seyen kişi olsa yani normal insan olsaydı bizim gibi bedenin rahatın meşinlerdi. Gerici yatardı otur namazı hesabını yapar sohbetine. ama yetersiz görevi ağır dönem kısa yani peygam dönemi kısa bu dönemde İslam'ın yarışması gerekiyor peki ne yapıldı bugünün çöl aslında. Bir de kıtlık o zamanlar çok. Aşırı kıtlık var. Zaten ekli olmuyor Medine'de. Ancak kurma oluyordu oldu, oldu orada. Peygamberleri hesabına beraber kabileleri davete gidiyor. O zaman her kabile reisi var. Kabile reisi var. Her kabile reisi de bir dere asla Aslazı kestik kestik kabilesini eziyor. Ama egemenler onlarda. Tabi bu derebeleri istemiyor halkı Müslüman olmasını. İkinci plan için kendileri. Bu defa mecbur olarak yani zorun olarak ortaya bir da ortaya çıkmış oluyor. Onu aşmaları için. Da bu şekilde yavaş yavaş derken elhamdülillah ilk fethi Hayber'den başladı. İlk fetih Dünya egemenliği yani Medine'deki bir e, kasaba devletinden dünya devletinden el, ilk önce Hayber orada Yader vardı Hayber fethedildi Hayber Medine'nin kuzeyinde oradan dönüldü güneye dönüldü elhamdülillah Mekke mükerreme ki Arap kalbidir İslam'ın merkezidir kalbidir Mekke fethedildi peygam zamanında Taif fethedildi. Ve Yemen. O zaman Yemen baya bir deli öttü böyle. Güneyinde kalıyor. Yemen fethedildi. Aşağı yukarı Arap ile Malası artık elhamdülillah İslamlaştı. İslamlaştı. Önce İslam'a karşı çıkanlara baktılar ki e, İslam ne kadar güzel bir şey mi İslam. ...kimsenin parası dokunmuyor... ...manla dokunmuyor... ...insanları kölleştirilmiyor... ...esir yapmıyor insanları... ...insanlara vergi koymuyor... ...değerli bir vergi de alınmıyor alttan... Evet, ...zeka da alınıyor ama... ...yine o yür halkına dağıtılıyor... ...kendiden dağıtılıyor yine bunlar... temizlik var... tırnak kesmesi var... ...saç var... ...yıkanmak var... ...abdest var, gusül var... karışık var bir selamlaşma var, hürmet var, saygı, merhamet var. Önce İslam'dan korkanlar, İslam'a karşı gelenler, İslam'a gelince, o güzelliği görünce, özellikle ruhsal zevki alınca, yani ihlasla, samimiyette, İslam içine girince, tadı alınca, bu İslam'ın şahitliği bunlar. Ve Peygamber herhaldeyken, ilk olarak bir de, Roma'ya karşı bir ordu gönderildi. Beyan başlamak üzere. 30 bin mücahit. 30 bin gönüllü, gönüllü, birine kalktı tabuk. Roma'yıydı böyle. Roma karşı bir meydan okuma anlamaya geldi. O günün sübeyci Roma bunlara karşı gelemedi. Gelemedi böylece. Yani bir hayalken Mekke'deki küçük bir toplumun Hakem Arabistan'a Roma'ya bir medya okuma oldu bu. Tabi Peygamberimizin görevi tamamlandı. Yani gelen vahi kitap, ilahi kitap, Kone Kerim tamamlandı. İslam'ın her inceliği ümmetine aktarıldı. Sahabeler bildirildi. İslam devleti sanatörde oturtuldu. Oturtuldu. Peygamberin görevi bitti. Çünkü peygamberimize bir görevli bunda. Din Allah'ın dinidir. Cihad Allah içindir. Mülk Allah'ındır. Her şeyin egimi Allah melâığı. Peygamberimize bunu bir görevi işle böyle. Görevin tamamladı. Onu Rabbim aldı. Yani ya Muhammed'in çok yolun yeter. Yeter yoruldu. Gel bakalım çek ata bakalım. Bilin alada nilkimli alada Peygamber İsa şekil Şimdi sıra kime kaldı? Halife dönem başladı. Ama İslam ne olacak? İslam olacağız. Kalır sayılır olmaz ama ne olacak? Allah ne buyurdu müelem buyurdu? İslam bütün düzenin egemen olacak. Yani yeryüzünün tek süper gücü İslam olacak. Allah'ın takdir etmiş bunu hatta zamanı belirlemedi. Yani bunu kaderin zamanı belirleyecek. Allah bir şeyi takdir etti mi hiçbir onu değiştiremez. Mesela yağmur yağacak. Bulut geliyor. Ölmüşü geliyor, Balkan'dan geliyor, güneyden geliyor, kuzeyden geliyor. İşte aşırı yağışlar bulutlar geliyorlar. Kim bilir bulutu önleyebilir ki e Deprem olacak. Yani defe olacağını önce de insanlara bile dilseller dile bunu engel olamaz ki buna. Fırtına geliyor. Engel olamıyor onlar. Yani insan denen varlık acizdir. Allah bir şey dilemişse Mevlam, Allah bunu taviz etmişse ki Allah bunun vaktini de belirlemiştir. Bu ohatır bu. İslam dini, İslam dini Mekke Mükerreme'de bir cemaat dinir cemaat böyle. Azınlık böyle ezilen, sömürülen başka altında yaşayan bir cemaatin diniyken Medine'ye gelindi. Bir kasaba devlete dönüştu ama dünya devleti değil. Belki bir bölge devleti oldu. Arabistan hakim oldu. Roma dönem baş kaldırdı. Ordu gönderdi. Şimdi sayı dört 4 harfe dönemine. Dört halife döneminde ki bunlara şöyle deniliyor Hulafay-ı Raşidin bunlar otuz yıldır Peygamber e buyurmuş buyurmuştur Aleyhisselam Hazretleri, bu kadardır. Bu dört halife döneminde ne yaptı? Elhamdülillah İslam hızla gidiyor. Hızla böyle yayılıyor. Önce Şam alındı Şam. Sure'nin baş yeri bugün Şam anında böyle. Hazir Bekir'in zamanında Şam feth oldu. Yani Şam o zaman Romalılara aitti. Roma'nın güçlü komutanları, generalleri, orduları, o kadar güçlü orduları Şam'da kale içerisindeyken Şam fetholundu. Oradan geçildi, Humus, Hamu, Halep'e doğru gidildi. Derken Filistin bölgesi alındı. hasemen zamanda zamanında Kudüs alındı ve İran Doğu'da savaş başlatıldı. İran Doğu'da başlatıldı. Böyle. İran Doğu'nda savaş başlatıldı. O dönemde İran'ın da bir savaş taktiği farklıydı. Filleri vardı İranlıların, filleri vardı. Hatta ilk savaşta, İran'ın ilk yapılan savaşta Müslümanların devleti ülkü kaç bir filleri görünce ne yapmıştı İranlılar fil üzerine küçük bir kulüp yapmışlar. İşte üç kişi için sığıyor o katova böylece. Yani bir tank gibi, tank gibi. Fili gören develer altları, çok kaçıyorlar bunlar böyle. Hatta fil aslan ya krokodil filden krokodil. Neden? Çünkü dişi vardır. İki metre olan dişi varıyor. İki tane azı dişi fillerim var. İki azı dişi vardır. Zaten meşhur fil dişi iki azı dişleri vardır fiillerin o filin dişleri de keskinir kız gibi böyle. Yani o fiil böyle bir aşırı vurdu mu asra ikiye böler. Asra bin Korkoro'ndan. Ama böyle ki elhamdülillah Müslümanlar İranlı ordularını yendiler. Medayinde alındı. Bahşehir'de alındı. Dice'ye geçildi. İran doğru gidildi. Bunlar Halife zamanında Filistin, Kudüs, Irak, Mısır, Azerbaycan, Ermenistan alındı. Bunlar tamamen hep İslamlaşça. Anadolu'da bazı yerleri onların zamanı alındı. Alındı bunlara da. Şimdi gerçekte yani ilk Müslümanlık Araplar derim bir ırk olarak. Aska az bunların böylece. Yani az bir asker Az, az, 30 bin, 40 bin, 50 bin kişi. Böyle dağılınca tabi hiç kalır bunlar güç büyüdüğüne karşı. Ama ne oldu? Savaş olsun bir yer feth olunca oranın halk İslam'ı görünce İslam'a koşular İslam'dan alınca oraya katıldı bunlarda böyle. Yani İslamımız orada büyüdü. Sonra EMM'e dinden başladı. EMM'i dine başladı. O zaman da artık çiçeğe dayandı. insan dayandı. Belki Abbas taramında zamanında artık o gün kadar dayandı sadık doğdu artık, artık, artık. Elhamdülillah. Allah Teala'ımızın buyurduğu gibi, buyurduğu gibi İslam bütün dinlere üzerine hakim, egemen oldu. Yani Fatih'se ile de Zaten doğurlamada yıkıldı. O da yıkıldı. Atta Avrupa'ya gidildi, Osmanlı zamanında gidildi. Yani İslam yeryüzünde tek güç oldu, tek güç oldu İslam böyle. Hak din, hak din dönüşte üstün olan böyle şey. Peygamberimiz buyuruyor, Hazır Şerif'den Ali şöyle buyuruyor, Hazır Şerif Beyakide, Tabrani'de, Hakim'de, Ahanbel, diyor. Lev hazır emrü? Allah Resulü biraz sana buyuruyor. Lev hazır emrü bu iş ulaşacak İslam İslam ulaşacak. Ma berega leylü və neharı gece günüzün ulaş yere kadar İslam'da gidecek İslam'laşacak oraları da İslam'ı duyuracak oraları da. Nereye kadar? gece gündüzün olduğu yere kadar. Peki gece olmayan yer var mı dünyada? Var. Mesela Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu var. Demek ki orada istamlaşma olacak. İnsan tuzacak orada. Yok orada. İşte elhamdülillah Abbasi dönem bilhassa böyle artık e, güneyde Hint okyanusuna dayandı. Kuzeyde Rus'ta içeriğine kadar girildi. Yani Sibriye kadar gidildi. Hatta karanlığa da gitmişler. Karanlığa kadar. Yani demek ki onda gece geceymiş kutuplarda. Altaya geçiyorlardı. oluyor da varmışlar. Elhamdülillah din beri yayıldı. Peki şimdi ne olacak muhtemelen dinleyicilerim? Ölü oldu da sonra acaba neden Müslümanlar böyle bu duruma düştüler? Bugünkü koşullara düştüler. Müslümanlar İslam'ı yaşadıkları sürece Allah buna yardım etti. Hatta Mevlam buyuruyor İntensurullahi Yensuruküm Allah buyuruyor. Eğer sizler Allah'ın dini yardım ederseniz Allah size yardım eder. Böylece. Yani Müslümanlar İslam'ı yaşarken insanların günlük yaşamı İslam sabah eten anda herkes kalkıyor. Çoğu çocuk, hasta kadın erkek, sabahın kılınıyor. Camiler taşıyor. Herkes alnı sevgiye varıyor. Tabi kılmen yok muzulmanda var. Ama çok az bunlar. Azınlıklar bunlar. Hatta gizli kalıyor bile onlar. Böyle. Yani İslam yaşanıyor. Böyle. İslam uygulanıyor. Her kadın tesettürde. Yani erkek hanım görmüyor. Peki ne yapıyor? Erkek erkek akşama kadar kadın görmüyor. Hanımını özlüyor. Ancak eve gidince o zaman kadınlı hanımında görüyor. Eve gidince ama günümüzde ne oluyor? Herkes dışarıda kadına doyuyor dışarıda. Hele yazın çürü çıplak. Çalışı yerde arını çalışıyorsa, beraber çalışıyorsa artık tabii samimi olurlar. Her şeyi konuşuyorlar. Şakalaşıyorlar, giderler. Yani nefsin tatmin ederler. Dışarıda gözleri doyuyor. Ebu süre doyuyor. Kadına doyuyor. Eve gidince artık yani bir özlemi ki hanımına karşı bir kadın göre o göze işte. Yani İslam yaşandığı dönemlerde böyle aile yapısı kutsaldı aile kutsaldı. Geçim olurdu. Huzur olur evlerinde. Neden? Kadın da kurasını bekliyor. Aşkı gelse de o da erkek görse böyle. O da onda bir haz alsa, tad alsa bundan böyle. Erkek hanımı özdüyor çünkü kadını eşinde görüyor. Evine geliyor, tabi akşam namazı kılınıyor, yemek yeniyor, Ve sofrası yapılıyor, müzik yok böyle, televizyon yok böyle, banday, kasetler yok, şunlar bunlar yok o zamanlar yok. İstemişken, peki ne yapıyorlar o zaman bunlar? Kur'an okuyorlar. Kur'an eğitimi yapıyorlar. Fıkıh çalışıyorlar. Bunu yapıyorlar. Yani toplum İslam'ı yaşıyor. İçki haram yasak. yasaklarını satamıyor kimse böyle içkiye. Çok gizli yapan şarap varıp gizli işebiliyor. Ama toplumdan muhabbet bunlar. Böyle. Yani İslam yaşanıyor. İşte insanlar, Müslümanlar toplumsal olarak İslam'ı yaşarken Allah bunlara yardım etti. Yardım etti bunları. Düşünün ki o günün koşullarında sanki bir yıldırım savaşı oldu. Yıldırım savaşı o gün koşullarını düşünün böyle. Yani ordular devre gidiyor. Deve Ve Ağır gider çok deve. Deve gayet onurlu hayvanlar deve. Deve kafasını böyle kaldırır. onuru vardır devenir. Adım o tabi yavaş yavaş gider deve. Deve koşmaz. Oyun koşullarında öyle tank yok. Uşak yok böyle. Öyle modern arabalar yok böyle. Onlar yok Yol yok. Dağ, tepe, çöl, diken, orman yerine göre deve yürüyüşüyle bakın. Deve yürüyüşüyle ne yaptılar Müslümanlar? Afrika'yı baştan başa fethettiler. Hatta Ciberta bozuldan İspanya'ya geçdiler. İspanya'da eliniz elde kuruldu orada böyle. Oradan Avrupa'ya İslam yayılsıtıldı orada. Böylece. Ermenistan, Azerbaycan o zaman feth olmadı. Kafkaslar fethedildi Ta Çin'e dayandı böyle. İnsanın dayandı böyle. Kuzeyde Güneyde İslam dayandı. İslam orduları şiş gibi yani yıldırım savaşçı sanki yani zaman yetti onlara. zamanda bereket vardı böyle. Bereket vardı yaptılar. sıra giden yerlerde haşa işgal gücü değildi ama onlar. Kurtarıcı yaptılar bunlara bunu. Yani insanı acıyarak kurtarmak için böyle. Gittikleri yerlerde kimsenin hanımına, kızına bakmadan kimsenin kapısını çal rahatsız etmeden kimsenin zora bir şey almadan Öyle bir kurtarıcı olarak gittiler. Onlara İslam anlatılar, Hem de yaşayarak ama. De yaşayarak böyle. Toplamaz koyuyorlar. Teknik alınıyor. Bırakırım okunuyor. Ahlakın böyle. Huyleriyle, güzellikleriyle, tatlı dilleriyle, güler yüzleriyle İslam'ı yaşayarak onlara bunu anlattılar. İslam'ı sevdiler bunlara. Elhamdülillah İslam böyle oldu. Sonra tabi zamanla Müslüman arasında bir fütü deviye gevşeme oldu. İslam'da. Bir gevşeme oldu. Fazla boluğu görünce fazla yeme içme bir rahatlığı sevme o cihazın küfetine katlanmama yolcuya katlanmama Eylül'e kapanma, carisiyle, hanımıyla olaşma yalnız nefsane Zekere daldılar, yeme içme Bunlar dalınca Din, cihat ruhu Gitti bunlarda Bu gidince ne oldu? Düşman bundan yaralandı Düşman toparlandı yavaş düşman yükselmeye başladı İslam Gerilemeye başladı Allah Allah'a yardım eder efendim. Yok yok bir şey yok böyle Öyle saçma Allah adilir Mevla'nın böyle. Allah çalışına verir. Dünya da bu ne gibidir? İşte Hristiyan olsun, Yahudu olsun, Ateist olsun. Kim tarımda üzeri ekerse, bişerse, bakarsa Allah'ın malı verdiği gibi bu cihat da bu ne gibidir? Savaş da bu ne gibidir? Efendim. Cihat da bu ne Allah çalıştığına verir. Çalıştığına verir böyle şey. Yoksa efendim ben Müslümanım de yaz sen de tarlını ekme, biçme, sürme, ağacını budama, onlara bakma, diyetine meşgul olma, teknoloji izleme, yani dünyada bu teknolojiyi izleme, bunların gerisinden kal. Allah sen Müslümanlara böyle miskinlik olmak mutlaka. Eğer böyle oturduğumuz yerde Allah yardım etsin işte Mehdi gelin kurtarsın böyle bir şey olsaydı Peygamber Aleyhisselam azizleri o çölde boş olmaz olmazdı O sahabeler, sahabeler onlar çölde boş bir olmazlardı böyle. Bunun için Peygamberimizin bu dua girişti hürmetine Aleyhisselam azizlerinin bir toparlama yapalım. Aslımiza Kendimizi dönelim, kendimize gelelim, kimliğimizi bulalım. Yani Batılılaşma altında bazı yola gitmeyelim. Kimimizi kaybet gitirmemimizimize, İslam'ı kaybetmeyelim. Sonra şu çocuğumuzu da başıma bırakmayalım şu çocuğumuzla. Yani Kuransız. İşte göndereyim ben yazayım, Kur benim göndereyim bana yazın Kur'an kursun bilmiyorum, ne altı bilmiyorum olmaz olmaz den olmaz ya. İlk okula kadın çocuğunu bir önce den götürür, kıyafet alır, çantas alır, kitabını alır, kalemini alır, şurubunu alır. Şu, o okula gidecek. Evet, yani aylar öncesinden Türk'ün hazırlanıyor Sadece. Sonra kadın tutar çocuğu okula gider. Hatta birkaç yılın başına sınıfta beraber kalır. Onu almaya gider, getirir, evin akşamı işini yap, onu ilgilenir. E Yazın ne oldu ya? İşte kargasından gidiyor işte. Ne yaptığını bilmiyor bunlar kardeşe. Işte. Yani gerçekten çok acı bir durumdayız böyle. Yani bizim de med alırız bizim burada, alışı bizim için aci bir durumdayız böyle. Dünya kadar çok soğukuz böyle. Dünya kadar soğukuz. İslam, yani isimde kalmış. İsimde, isimde kalmış. Nüfus kağıdındaki, onun için kalırma çalışıyorlar. Yani kalıma çalışıyorlar şimdi de. Bunun için ve Allah için, kendimize gelelim muhtemeliğim kardeşlerim. Toplamam vereceğim Müslümanlar, İslam'a çalışalım. Nasıl çalışalım peki? Ne yapalım şu anda? İnsanlara gerçeği anlatalım işte. Namaza gelmeyene namaza getirmeye çalışalım başım açık, kollarım kısa, onu biraz örtürmeye çalışalım. Ateşten kurtaran bunları, artık uyuştum kullanıyor, onu kurtarmaya çalışalım bunları. İdilemem onlarla, Daha kurtarmaya çalışalım bunlarla. Yani günümüzde cihat farz ayındır hep. Cihat, bir çalışma demektir. Diliyle olur, kalem olur, her şey yayın olgun olur bu cihat. Her ne olur? çevremiz bir yakın ilgiyle olur bunlar oluyor bunlar İslam'a çalışalım ki işte o zaman peygamber bizi sever Allah bizi sever din böyle şey o zaman bizi bunlar severler o zaman din de elhamdülillah egemin olur böyle yani din bahsettan kalmaz başkalarının merhametini sırmaya gerek kalmaz o zaman böyle mesela günümüzde bir Müslüman kızı başını örtemeyiz bazı yerlerde. Yalvaracak, yakaracak, aman bile aydınız Olmaz ki. Haklar verilme alınır derler bile. Hakkı elletmemiz gerekiyor haklarımızı. Yani bu kadar aşağılanmama gerekir Müslümanların en beri. Başkaların merhametlerine sırmamamız gerekiyor. Bunun için... Peygamberimizin mübarek bu gecesi doğum gecesi bütün Müslümanlara İslam alemi inşallah hayırlara vesile olsun. Yalnız bu geceyi işte, evet müstermeyi dinledim, Kur'an dinledim, şunu okudum da yani bir geceye münhasıran böyle bu sınırda kalırsa tek bir değişim olmaz bizde. Yani değişmeliyiz yani böyle. Şey bir silkelenmeliyiz böyle. Kendinize gelmeliyiz böyle. Uykudan uyanmalıyız. Kendinize gelmeniz kendine böyle şey. İşte mübarek geceler bizim işte de bunlar? Bir uyarı bizlere böyle şey. Uyarı bizlere böyle. Uyuşturulmuşuz böyle. Uyuşturulmuşuz. Kahve teresine dalmışız. Uyana de bunlardır. Tabi Allah Yardım etsin bütün Müslümanlara, İslam alemine. Namaz kıyımına Allah namaz nasıl nasip etsin. Öğretilemeyenler Allah örtümeye nasip etsin. Allah İslam şekerini nasip etsin Mevla hepimize inşallah ala. Allah'a emanet fatih. fatiha